Elif diyor ki rahimahullah Delilu zebhi Kavluhu ta'ala Ne demek zebih? Kesme. kesme. Kurban kesme. Ne diyoruz biz? El zebih diyoruz. Bunun delili Allah-u Teala'nın şu sözüdür. Kavluhu ta'ala Kul inne salati De ki Inne salati Denim Namazım Ve nusuki Kurbanım Namaz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 Yani o kurbanı yatırıyorsun, boğazına bıçağı vuruyorsun, Allah'ı tesbih ediyorsun, şey, e, Allah'ın ismini zikrediyorsun, pardon, Allah'ın adını alarak kesiyorsun. Burada ne var? Mali ibadet var ve mali ibadetinin yanında kalpte bir tazim var. Onun için diyorlar ki, mali yani mal ile yapılan ibadetlerin en faziletlisi nedir? Kurbandır. Inna اِنَّ صَلَاتِي nusuki Namazım ve kurbanım. O يَا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 reddolunan ortaklık şeriklik hangi ortaklık rububiyette ortaklık mı hayır çünkü Allahü Teala'nın rububiyette ortak olduğunu söyleyen insan var mı yok peygamberimizin azılı düşmanı Mekke'li müşrikler bile Allahu Teala'nın yaratıcı olarak tek yaratıcı olduğunu, rızık veren olarak tek rızık veren olduğunu kabul ediyor. La şerike leh. Buradaki şerikinin olmadığı tevhidin kısmı hangi kısımdır? Uluhiyet. Uluhiyet tevhid. Ve buذلك işte bununla Umir Tu Allah Resulü diyor ki bununla emrolundum. Yani Allahu Teala'ya şirk koşmadan ibadet etmekle emrolundum. Ve ana evvelu'l muslimin. Ben Müslümanların Kim? ilkim. Ve ana evvelu'l muslimin. Peki buradaki Müslümanların ilkimden kasıt nedir? Bu ümmetteki Müslümanların ilkiyim. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'dan önce Birçok Allah'a teslim olmuş, tevhidi tahkik etmiş, yaşanmış, hayatta gelmiş insanlar var, öyle değil mi? Yani Müslümanların ilkiyim, bu ümmet içinde, Muhammed ümmeti içinde, Müslüman olanların ilki kimdir? sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet bu şekilde. Diyor ki, Şeyhul İslam imdiyimin rahimahullah, وَمَا يَجْتَمِعُ فِي النَّحْرِي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 ne yapıyorlar? Falanca veliye, falanca kurban adıyorlar, kesiyorlar. Az sonra gelecek adak adam meselesi de. rahim Rahimahullah, Kur'an-ı Kerim'den bu ayeti zikrediyor. Kurbanla alakalı. Hadis ise لَعَنَ an مَنْ ذَبَحَ li اللّٰهِ Allah Resulullah A.S. diyor ki لَعَنَ Allah. Ne demek لَعَنَ اللّٰهِ? Allah lanet etsin. <gülüyor> etsin. Dua olarak da bunu alabiliriz. Bu manayı taşır. Yahut Allah lanet etmiştir. Her iki manada var. Yani Allah lanet etsin, peygamberin duası bedduası. Allah. Yahut, bunu şöyle de anlayabiliriz. Allah lanet etmiştir. Kime? Men zebeha li Allah'tan başkasına, kurban kesene Allah ne yapmıştır? Lanet etmiştir. İlim ehli kurbanı şu çeşitlere ayırıyor. Diyor ki,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 Şey. Hayır, bu bidat. Burada şirk yok. Burada adam Allah için kesiyor, Allah'a yakınlaşmak için kesiyor ama edilediği, kestiği zaman dilimi bidat olan bir zaman. Yani bu, bu ikrama gidilmez, bu ikrama da icabet edilmez. Anladık mı? Yani çünkü dilime diyor ki tabi. -utabi. Asıl mesele bunun bidat olmasıdır. Bidata bağlı olarak kesildiği için de yanmemesi gerekir.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 ama bir gün sonra gelecek, burada mekruhluk yok, haramlık da yok. dedi gibi Mustafa kardeşimizin, adam faiz alıp hacca giden var. Veyahut da kredi kartıyla, faizle, borçla kurban alıp kurban kesen insanlar var. Bu da haram kısmına girer. Vacip olan kurban var, farz olan kurban var. Nedir o? Temettü kurbanı. Temettü kurbanı ne demek? Hacıların kestiği kurban, kran kurbanı var. Bir de ihtilaflı olan Udhiye var. Bayramda kesilen kurban. Bazı alimler bunu ne görüyor? Vacip görüyor. Ee, Müstehab olan kurban var. Sünnet olan kurban. Bu da az önce ifade ettik. Cumhur'un görüşü. Udhiye. Bayram günü kesilen kurban. Ee, sadaka niyetiyle kesen, Adam kurbanı kesiyor. Kanı akıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Bu da sünnet. Bir de mubah olan var. Adam diyor ki üç kişi toplanalım diyor. Kasaptan et almayalım diyor. Fatih abiden eti almayalım diyor. Fatih abiden diyor, hayvanı alalım. Kendimiz keselim diyor. Eti paylaşalım diyor. Buna da ne diyoruz biz? Mubah kurban diyoruz. Demek ki kurbanlar kaç çeşit? Bu zikrettiğimize göre 8 çeşit kurban var. 1. Tekrardan hızlı bir şekilde sayalım. Şir, büyük şirk olan. 2. Küçük şirk olan. 3. E, bidat olan. 4. Haram olan. 5. Mekruh olan. 6. Vacip olan. 7. Sünnet olan. Evet.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 adaklık, kurban kesme mekanı var, yeri var. En son biz bu beylik Beylikdüzü'rün, Beykoğlu'da geçen sene ee, Yoşa Tepe'sinde oradan geçiyorduk. Dedik şuraya bir girelim bakalım. Yani Allah Muallif Allah'ın bu üç esasla zikrettiği Allah için yapılması, yalnızca Allah yapılması için gereken ibadetlerin çoğunu orada yapılırken gördük. Hatta Muallif'in burada zikretmediği bazı şeyler bile var orada. Mesela tavaf. Tavaf. Adamlar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 Yufûne bin mezri. Onlar adaklarının avalar yerine getirirler, ifa ederler. Adaklarını yerine getirirler, ifa ederler. Yufu'na bin nezri Ve kafûne yu'men. <gülüyor> Onlar korkarlar. Ka'naşar ruhu o günden korkarlar. Yu'men ruhu Mustatira Nasıl bir günden korkarlar?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 diyor mesela "Uşa Aleyhisselam'a kurban keseceğim, adak keseceğim." diyor mesela. Böyle adak adamış. Şirk var mı? Var. Oo. Anadolu'da falan, Teker abi bilir. Değil mi? Ankara'da, Niğde'de, Nevşehir'de ne bileyim. Anadolu'nun çok kentinde bir sürü bir sürü mezarlar var, türbeler var, babalar var, efendiler var. Bunların mezarlarında, türbelerinde insanlar hem akrobik hareketler yapıyorlar. Deliklerden, şunlardan, bunlardan atlayıp geçiyorlar. Hem de ne yapıyorlar? Ada kalıyorlar orada. Şirk. Müellif Rahimahullah bizlere Allah'ı bilme konusunda birinci aslın, birinci meselenin bilinmesi konusunda son ibadet olarak nezri adağı zikretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men nezere en Allaha Fel kim Allah'a itaat etmek için adakta bulunursa ne yapsın? Adağını yerine getirsin. Ne dediklerinden? Eğer adak muayyenet adaksa mekruh. Ancak yerine getirmek farz. Ömer nezra en yasciyu kim Allah'a isyan etmek için adak kadarsa? Fala yascihi ne yapmasın? İsyan etmesin, yere getirmesin. Diyor ki eli ne yapacak adam Allah'a e, isyan olan ders diyor ki mesela hastam iyileşsin, iki kadeh bir içeceğim dedi. Bunu ne yapmayacak? Ne yapmayacak? Evet. Peki yerine bazı eli diyor ki yemin kefareti. yemin kefareti midir? 10 fakir doyuracak yahut tabii iki köle azat etmek. Sonra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 Nedir bunun şeyi? Hah? Orada evet. başka, başka bir yerde Kesmeyecek. Ya, adam kurban kesmek için adadı, Yuşa için adadı ve orada kesecek. Böyle bir adak var. Çakır abi biliyor musun? Bu adamın kefareti nedir? Kesmeyecek. kesmeyecek. Şimdi deminden dedi ki Allah'a isyan etmek için ama Allah'a adak adayan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 olduğumuz zaman kimileri mazerettir diyor. Kimileri de hayır mazeret değildir diyor. Yani mazeret görmeyen birçok halim var. Cahaleti mazeret görmeyen birçok halim var. Mazeret gören birçok... Mazeret bir gören... Dinleyelim. Mazeret gören de birçok halim var. Yani e, onun için mesele tehlikeli bir mesele. Olayı şahıslara indirdiğimiz zaman yani tehlikeli bir mesele. Çok tehlikeli bir mesele. Adamı götürecek mi mesele? Hocam mazeretli mesele